Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve salam ala Resulüne Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma bak İslam akaidi adlı kitabın 84. sorusuna kadar vardık. Abi okuyun ya Öyle Allah şifa versin Kimde var başka? Oku abi 84. soru Soru 84. Kelam zati bir sıfat mıdır, fiili bir sıfat mıdır? Evet. Allah'ın kelamını işlemiştik en son ders. Mahluk olmadığını, mutezilenin İslam tarihinde ilk mahluk diyen tayfa olduğunu anlatmıştık. Kur'an mahluktur diyenin kafir olduğunu, hatta alimlerin ona kafir demeyene dahi hafî bir mesele olmasına rağmen kafir dediklerini izah etmiştik. Evet. Cevap. Kelam sıfatının Yüce Allah'ın zatı ile ilgisi ve onun bu sıfat ile nitelenmesi itibariyle kelam Yüce Allah'ın ilmi gibi onun zatının sıfatlarındandır. Kelam Allah'ın zati sıfatlarındandır. Çünkü Allah Azze ve Celle ezelden beri vardır. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Subhanehu ve Teala ve sonsuza kadar da var olacaktır. Allah Azze ve Celle şimdi konuşmaya başlamalı haşa. Veya konuşma sıfatı şimdi Allah'a haşa dahil olmalı. Allah Azze ve Celle ezelden beri nedir? Konuşandır. Bu manada, bu yönden Kelam sıfatı zatidir. Hı. Hatta kelam sıfatı Yüce Allah'ın ilmi kabiliğindendir. O kelamını ilmiyle indirdiği gibi ne indirdiğini en iyi de bilendir. Kendi meşiyet ve iradesiyle konuşması itibariyle de kelam onun fiili sıfatlarındandır. Şimdi dedi ki fiili sıfatlarındandır. Hangi yönden fiili sıfatlarındandır? Mesela Kur'an'ın indiği dönem değil mi? Kur'an Allah'ın konuşmasıdır niye inmiş Allah irade etmiş konuşmayı konuşmuş vahyetmiş etmiş o vahiy bize kadar ulaşmış Kur'an vahiyine ne kadar Allah konuşma irade etmemişti orada ne oldu konuşma fiili gerçekleşti bu manada da Kur'an nedir fiili sıfatlardandır. sıfatlardandır kelam yani Evet Nitekim Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Allah bir emri vahyetmeyi etmeyi Murat ettiği vakit vahi ile konuşur Evet Bundan dolayı Selefi Salihin Rahimeullah kelam sıfatı hakkında şöyle demişlerdir. Kelam sıfatı aynı zamanda hem zati hem fiili bir sıfattır. Yüce Allah ezelden ebede kadar kesintisiz olarak kelam sıfatına sahiptir. Onun bizzat konuşması da başkasıyla konuşması da meşiyeti ve iradesi ile olur. O dilediği takdirde, dilediği zaman, dilediği gibi, dilediği kimselerin doyamayacağı bir kelam ile konuşur. Kimselerin duyacağı bir kelam ile Duyacağı bir kelam. Yani niye bu ifadeyi kullanıyor Şeyh'imiz? Çünkü mutazille diyorlar ki, siz diyorsunuz ki Kur'an mahluk değildir. Biz diyoruz ki diyor Kur'an mahluktur, haşa. Siz diyor, Musa Aleyhisselam'ın Allah'la konuştuğunu iddia ediyorsunuz. Musa mahluk mu? Diyoruz ki evet mahluk. Peki Musa'nın kulağı mahluk mu? Diyoruz ki tabii ki mahluktur. E peki diyor mahluk olan bir kulak. Halık'ın sesini madem ki siz diyorsunuz mahluk değil, nasıl duyuyor? Dediler. Ve ehli sünneti e bu noktadan akıllan bir delil ve hüccet getirmeye kalktılar. O yüzden şeyh bunu reddederek diyor ki, Dilediği kimselerin duyacağı bir kelam ile konuşur. Yani kelam Allah'a aittir. Allah da Allah mahluk değildir. Ondan olan bir şey de mahluk olmaz. Allah azze ve celle konuşmuştur. Sesim onun konuşması mahluk değildir. O neden nedir ki? Musa mahluk olmasına rağmen Allah işitmiştir ama keyfiyeti bilinmeksizin. Nasıllığı bilinmeksizin. Nasıl elin nasıllığını sormuyorsak, keyfiyetini sormuyorsak peki mahluk olan Musa Allah'ın halıkın sesi nasıl kelamını duydu? Bilmiyoruz. Duydu. Bize düşen sadece buna iman edip teslim olmaktır. Hı. Onun kelamı, onun sonsuz bir <gülüyor> sıfatıdır. De ki Rabbimin sözleri için Denizler mürekkep olsa buna yardımcı olarak bir o kadar daha katsak Rabbimin sözleri tükenmeden o denizler tükenir. Kehf 109. Evet, Kehf süresi 109. Bakın, insanoğlu fıtratı gereği konuşur. Allah azze ve celle de kendinin kenem sıfatı olduğunu zaten anlattık. Allah azze ve celle de konuşandır. Ama tabii ki Allah'ın konuşması Allah'a kastır, kulların konuşması kullara kastır. Kul ancak neyle konuşabilir? Beyninde var olan ilimle konuşabilir. Yani bilgi adına beynini neyle doldurduysa onu konuşabilir. Neden bir küçük çocuk büyüklerin kurabileceği kelimeler kuramaz? Çünkü daha beyni bilgiyle dolmamıştır. Önce bir bilgi birikimi olması lazım ki onu sonra kelimelere döküp karşı tarafa konuşabilsin. Allah Azze ve Celle de ilmi sonsuz olduğu için beraberinde lazım olarak kelamın da ne olması gerekir? Sonsuz olması gerekir. Allah subhanahu و ta'ala da bunu anlatmak için diyor ki eğer denizler mürekkep olsaydı ve ağaçlarda divit olsaydı nedir divit? Biz dolma kalem diyoruz ya Türkler. İçerisine mürekkep koyuyoruz, yazıyoruz. Bütün ağaçlar da divit olsalar, o denizler mürekkep olup o divitlerin içerisine konsalar, gene Allah'ın kelimelerini yazmakla bitiremezler de diyor. Evet. Eğer yerde olan bütün ağaçlar kalem olsa ve denizde ardından yedi deniz daha ona katılsa yine de Allah'ın sözleri tükenmezdi Lokman 27 Evet şimdi e, bu ayeti tefekkür ederken şu noktayı önce akla getirmek lazım dünyanın kaçta kaçı su? Dörtte, üç. dörtte üçü yani koca dünyanın dörtte üçü su Allah bu ayette diyor ki dörtte üçüsü olan bir dünyanın yedi katını düşünün o üç, dörtte üçlük kısmının yedi katını düşünün o kadar mürekkep olsa ve Allah Azze ve Celle'nin kelimelerini yazmaya kalksa insanlar bunlarla güç yetiremezler. Bu ne ifade eder? Biz insanlar olarak konuşacağımız kelimeleri telaffuz ettikten sonra bir yerde bizim sözümüz biter. Konuşamayız yani. İstesek de konuşamayız. Oradan sonra konuşursak saçmalamaya başlarız. Oradan sonra konuşmaya başlarsak saçmalamaya başlarız. Veyahut boş şeyler konuşuruz. Öyle değil mi? Allah boş söz konuşmaktan münezzehtir. Öyle mi? İlah böyle olması gerekir. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azze ve Celle boş konuşmaktan münezzeh. Bu neden nedir ki Allah Azze ve Celle yıllar boyu konuşsa, binlerce sene konuşsa, milyonlarca sene konuşsa gene haşa boş konuşmaz. Gene haşa bir sözü bir sözünü yalanlamaz. Ama halk arasında bir söz vardır. Çok mal haramsız, çok laf yalansız olmaz diye bir söz vardır. Bu yerine göre doğru bir sözdür. Yani çok konuşan insan ister istemez konuştukça konuştukça hata edeceği için bir sözü bir sözünü ne yapacaktır? Yalanlayacaktır. Alimler ne diyorlar? Kim sözlerini Kur'an ve sünnetle süslerse o en az hatayla konuşan insandır. Kim de sözlerini Allah ve Resulünün sözleriyle süslemezse en çok hatalı konuşan o olacaktır netice itibariyle. O yüzden biz Müslümanlar olarak ne kadar kelamı azaltırsak ve konuştuğumuz kelamı da ne kadar Allah ve Resulünün kelamı yaparsak o kadar hikmetli konuşuruz. O kadar faydalı konuşuruz. Allah Azze ve Celle de az önce izah ettiğim gibi sonsuz bir kelam sıfatına sahip olduğu için o yıllarca milyonlarca yılda konuşsa gene ee, onun bir sözü bir sözünü haşa yalanlamaz dediğimiz gibi Allah subhanahu teala'nın ilmi sonsuzdur. İlminin sonsuz olması hasabıyla kelamı da nedir? Beraberinde sonsuzdur. Devam. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından eksiksizdir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O her şeyi işiten hakkıyla bilendir. Ondan kelamı neyle anladım. ifade ediyor Allah burada? Rabbinin sözü doğruluk ve adalettir bakımından eksiksizdir. Yani doğruluk ve adalet sözde aranan iki tane esastır. Allah bu ayette bundan bunları zikrediyor. Yani insanlar dikkat edin konuşurken ya doğru konuşurlar ya yalan konuşurlar. Üçüncü bir şık yoktur. O bunların haricinde. Adalet olarak da baktığınız zaman konuştuğu zaman ya adaleti söyleyecektir ya da zulmedip başkasına ezar edecektir diliyle. Başka bir çaresi yok. İnsanı da mümini de Mümin kılan şey sözündeki doğruluk ve sözündeki adalettir. Allah Azze Ve Celle ne diyor? Ya iyyalledi amanu kuni u Ey iman edenler, adaleti ayakta tutanlar olun ve Allah için şahitler olun diyor. Wa nefislerinizin aleyhine olsa dahi. Avul yakınlarınızın ve akrabalarınızın aleyhine dahi olsa adaleti ayakta tutun konuşurken. Çünkü bu az önce de zikrettiğimiz gibi olmazsa olmaz mümini diğer kafirlerden ve münafıklardan ayıran şeydi. Doğruluk hakkında da bir Aleyhisselam diyor ki kişi Allah doğru konuşa konuşan Allah katında iyilerden yazılır, sıttıklardan yazılır da o doğruluk onu cennete götürür. Kişi gene Allah katında, kişi gene yalan konuşa konuşa Allah katında kezaplardan yazılır o kezaplık da onu cehenneme götürür diyor. Doğruluk ve yalancılığı da insana getirdiği akıbet budur. Allah ve Resulünün katında. Devam. Soru 85. Vakife diye bilinenler kimlerdir? Onların hükmü nedir? Vakife yani duranlar. Yani tavakkuf yapanlar. Yani bir şeyde tavakkuf etme mezhebi yeni çıkmış bir mezhep değil. Peki bir soru. Ehli sünnet hiç mi hiç bir mevzuda mı tavakkuf etmemiş? Yok, tavakkuf ettiği mevzular olmuş. Ama öyle meseleler var ki orada tavakkuf insanların kıvırma yöntemi olmuş. Şimdi onu anlatacağım. Peki şimdi başka bir soru. Kitabın ilk bölümünde kitaplara iman mevzunu anlatırken Allah'ın kelamına geldiği zaman önce neyi anlattı? Kim Kur'an mahluktur derse kafirdir, kafir demen kafirdir. Doğru. Sonra neyi anlattı? Şimdi buraya geldi. Tavakuf edenlerin hükmünü anlatıyor. Bir sonraki soruda da benim telaffuzum mahluktur diyenlerin hükmünü anlatacak. Bakın üç tane ayrı sözün hükmünü konuşuyor. Bu peki bize neyi gösterir? Selef ne yapmıştır? Eşya yerli yerine koymuştur. Adalet bunu gerektirir. Size kalkıp bugün mesela güncel muasır olduğu için söylüyorum. Biri kalksa desek ki cahalet mazeret midir? Bu soruya cevap verilmez. Nerede cahalet mazeret mi güzel kardeşim? Şirkte mi? Vacipte mi? Haramların helal sayılmasında mı? Değil mi? Her birinin cehalet hükmün nedir İslam'da yeri ayrıdır her bir sözün konuşulduğu zaman İslam mizanında ve terazisinde hükmü ayrıdır. Mesela, mutezil Allah işitmez görmez diyenler, bu örneği defalardır veriyorum. Allah işitmez görmez bilmez diyenlerin tekfiri növmeti icma etmiş. Niye? nasları yalanlamışlar? Eyvallah. Bak bu bir söz. Bunun hükmü var, bu küfür. İkinci bir söz, mutezil eden Allah işitir, işitmesiz, görür, görmesiz, bilir, bilmesiz diyen bidatçılar, Bunların tekfirinde ne yapmış ulema? ihtilaf etmişler. Bir grup demiş ki bunlar da nasıl yalanlamış? Bir grup demiş yok bunlar bidata bulaşmışlar ama Allah'ın işiten, bilen, gören olduğunu tasdik ediyorlar demişler. Yani ne demek bu? Meseleleri, sözleri her birini ayrı ayrı değerlendirmişler, şeriat mizanına vurmuşlar. O yüzden bugün size yani sizin akidenizi ve inancınızı öğrenmek isteyen insanlar size şu mesele küfür mü, şu kafir mi dedi mi? Asla cevap vermeyin. Çünkü bu insan so öğrenmek için sormuyor. İnsan ilmi hakkıyla talim etmek istiyorsa meseleleri tek tek tafsilatlandırması gerekir. Tağut'a muhakeme küfür müdür? Hangi muhakeme küfür müdür? Ee, Allah'tan başkasına secde küfür müdür? Hangi secde kardeşim? Secdenin 50 tane çeşidi var. Aa, meleklerin Adem'e yaptığı secde var. Yakub'un çocuklarının Yakuba yaptığı secde var. E buna küfür demiyoruz. Öteki bir secdeye küfür diyoruz. Yani demek ki secdenin bir tafsilatı var. Öyle. Her birinin hükmü yerine göre. Belki zahirde aynı fiiller. Belki zahirde aynı sözde Ama her birinin şeriat mizanında neyi var? Ayrı ayrı yeri var. İşte ilim ehlinin selefin menheci metodu da budur ki onlar ne yapmışlardır? Sözleri ayrı ayrı şeriat mizanına koyup ona göre hüküm vermişlerdir. Evet. Şimdi tavakkuf edenler. Bugün de aynı kıvıran insanlar var. Onlara diyorsunuz ki bu adam şirk mi işliyor? Ha diyor şirk işliyor. Peki şirk koşan müşrik mi? Ha diyor müşrik. Peki bu müşrik mi? Ya dur ben şimdi ona ilmim yetmez tavakkuf ediyorum. Bu adam yalan söylüyor. Niye? Biliyor ki ona müşrik demesi gerekiyor. Müşrik dese akıbetinde birçok problem ortaya çıkacak. Ona arkasında namaz kılmamak, kestiğini yememek gibi. Kıvırma metodunun adı ne olmuş artık? Tavakkuf ediyoruz. Biz duruyoruz. İşte bunların hükmü o dönemde Kur'an mahluktur diye kendi mahluk mudur diye kendisinden sorulan insanlar olmuş ve demişler ki biz tavakkuf ediyoruz. Şimdi onların hükmünü anlatacak. Neymiş onların hükmü? Cevap. Vakıfe diye bilinenler Kur'an hakkında biz o Allah'ın kelamıdır da demeyiz, mahluk olduğunu da söylemeyiz diye ve böylelikle kararsız kalan kimselerdir. Hı. İmam Ahmed Rahimeullah şöyle demektedir. Bunlardan olup da kelam ilmini güzelce bilen bir kimse cehmiyedendir. Duralım. Ahmet diyor ki ben Kur'an ne mahluktur ne de mahluk değildir diyenlerden e, ilim sahibi olanlar varsa onlara cehmiye diyorum diyor açıkça. Niye? Çünkü bu adam e, az önce ifade ettiğim gibi kıvrıma metodu olarak söylüyor ben tabakkuf ediyorum diye. Adı gibi biliyor ki Kur'an mahluk değil. Ama kendisi bunu ikrar etse dönemdeki musibetler belli insanlar kuran mahluk değil dedi, dedikleri diye, dediler diye hapsedilmişler işkence uğramışlar değil mi Adam bundan korkmasından ne yapıyor tavakkuf ediyor. Ahmet diyor ki bilmesine rağmen ben tavakkuf ediyorum diyen adam yani az önce örneğini verdim ya adam diyor ki bu şirk yapan müşriktir. Bunu müşrik olması lazım ama ben tavakkuf ediyorum diyor ya bu bilen ve tavakkuf eden bir adam bu sözün aynısını söyleyen Cehmiye Ahmet'in yanında o zaman burada da bizim katımızda bunu söyleyenler de pis birer bidatçılar. Yani şirk bidatına bulaşan, küfür bidatına bulaşan Allah'ın ve Resulü'nü yalanlayan insanlar. Peki bilmiyorsa? Bu ilmi doğru dürüst bilmeyip aksine basit bir cehaletin etkisiyle söylüyorsa ona karşı gerekli açıklamalarla deliller arz edilir. Ha, O dönemde birçok insan Ahmet'in... E, i̇şkence gördüğü yerin kapısına toplanmışlar. Ahmet açıklama yapacak. Kur'an mahluk mudur değil midir? Hepsi ağzından çıkacak kelimeye bakıyorlar. Ahmet dese ki mahluktur mahluk diyecekler. Dese ki mahluk değildir mahluk değildir diyecekler. Çünkü mevzuya dair derin bir ilim ve derin bir anlayış onlarda yok. Bu meseleyi çok böyle enine boyuna artısıyla ile oturup konuşmadıkları için taklit edecekler Ahmet'i birileri de o dönemde Kur'an mahluktur diyerekten de Mu'tizili imamlarını taklit etmişler. Alimler de bunlar için hafî bir mesele olduğu için, sonradan çıktığı için sahabe döneminde olmadığı için demişler ki onlara hücce etikamesi yapılır, deliller arz edilir demişler. He, adama deliller arz olundu. Evet. Eğer tevbe edip onun Yüce Allah'ın kelamı olduğuna ve yaratılmadığına iman ederse mesele yok. He, adam tövbe etmiş. Allah subhanahu ta'ala'nın kelamı olmadığını söylüyorsa zaten mesele yok. Bu adam ehli sünnetin yoluna tabi olmuş. Aksine, aksine böyle bir kimse cehmilerden de daha kötüdür. Yani aksine dediğini adama delil beyan olduktan sonra adam gene ben tavakuf ediyorum diyorsa bu sefer Kur'an mahluktur diyen cehmilerden daha katı kafir. Kur'an mahluktur diyen cehmilerden daha katı kafir. Niye? Çünkü ben ne mahluk derim ne de mahluk değildir, değildir derim demekle Hakmış gibi bir görüntü ortaya koyuyor. Ya takvalı Allah'tan korkuyor. Ya diyor siz diyor bu kadar adamı müşrik derken hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? O hiç bu kadar müşriye Müslüman derken Allah'tan korkmuyor da bize bu konuda diyor ki hiç Allah'tan korkmuyoruz. Bir de bunu takva diye millete anlatıyor. Anlatabildim ne demek istediğim? Yani bu insanlar öbür bilerek sapan insanlardan o zaman daha şerli bir konuma giriyorlar i̇bn Sirin'in sözünü belki başka meclislerde ben nakletmişimdir. Diyor ki İslam için en büyük tehdit bidatçılar değil, bidatçılarla oturanlardır diyor. Niye? Bidatçılarla oturan sünnet sahibi insanlar o bidatçıları meşru kılarlar insanların gözünde. Bu da bidatların yayılması demektir. Bu da bidatların başka cahil avam insanlara bulaşması demektir. Bu da İslam'ın yok olması demektir. O yüzden... Böyle söyleyen insanlar cehmilerden, Kur'an mahluktur diyenlerden daha katı pis Bu mesele hafidir. Bu bu yani 85. soru için söylüyorum. Bu soruda almamız gereken büyük bir ibret daha var. O da ne? Bir mesele sonradan da çıkmış olsa, sonradan çıkan bir mesele dahi olsa, derin içtihatla belirlenecek bir mesele dahi olsa, eğer o iman küfür meselesi ise kişinin Cehaletle mazur olması gibi veya kişinin ben bu mesele hakkında konuşmasam da imanım olur gibi bir keyfetin olmadığı çıkıyor ortaya. Yani ehli hadis ne yapıyor? Zorluyorlar adamı. Yani söyleyeceksin bir şey söyle. Ya ben konuşmayayım ne böyle diyeyim ne böyle diyeyim. Yani ne üçüncü bir yol mu çıkaracaksın? Yani bir şey ya haktır ya batıldır. Üçüncü bir yolu yoktur bunu. O yüzden mevzu sonradan da çıksa. Müslüman ne yapmak zorunda? O mevzuyu talim edip öğrenip İslam'ın o mevzudaki hükmünü ortaya koymak zorundadır. Demokrasi sonradan çıkmış, uzun dönemler yoktu İslam geldikten sonra. Ama bir Müslüman şunu diyemez ki ya beni ne ilgilendirir kardeşim? Ben namazımı kılıyorum, Allah bir şey ortak koşmuyorum. ya yani bunun me hükmünde varsın bilmeyim demek gibi bir lüksü yok. Anlatabilir miyim ne demek istediğimi? Kur'an mahluktur meselesi. Sahabeden sonra çıkmasına rağmen, hafî bir mesele olmasına rağmen ehl-i sünne vel cema'i ne yapmışlar? İnsanları buna itikat etmeye zorlamışlar. Ahmet bin Nehambeli'nin hocası Abdurrahman el-Mehdi diyor ki, ben ümidi isterim ki, Allah'tan temenni ederim ki şu köprünün başına çıkayım. Bakın mesele hafî bir mesele. Şu köprünün başına çıkayım da o köprüden geçen herkese Kur'an hakkında sorayım. Yani mahluk mudur değil midir? Mahluktur diyenlerin kellelerini kesip nehre atayım diyor. Yani kim diyorsa ki mahluktur kesip atayım. Hem İslam devletinde itikat araştırıyor hem de araştırdığı mesele hafi bir mesele. Yani İslam'da zahir bir mesele değil yani. Yani varın siz selefin küfre şirke karşı bu katı tutumunu değerlendirin. Varın bugünkü insanların kendini selefe nispet eden telef olmuş insanların küfre ve şirke karşı duruşlarına bakışlarına. Bu bize apaçık ortaya koyuyor ki Müslüman sonadan da mevzular çıksa onların hükümlerini talep edip, ilim talep edip bu mevzuları öğrenip bir hak olan, tek olan itikadını ne yapması lazım? Sahip olması lazım. Evet. 86. soru. Soru 86. Benim Kur'an'ın telaffuzum mahluktur diyenin hükmü nedir? Ha, bak bu da başka bir grup. Kıvırmanın başka metodu. Benim telaffuzum mahluktur. Halbuki hatırlayın biz Kur'an mahluk mudur değil midir meselesini irdelerken dedik ki Kur'an Allah'ın kelamıdır zatında ama bizim ağzımızdan çıkan ses mahluktur değil mi? Çünkü ses okuyanın sesidir. Biz mahlukuz bizden olanda nedir? Mahluktur. Allah mahluk değil ondan olanda mahluk değil. Böyle demiştik. Peki niye bu soruyu soruyor? Benim Kur'an'ın telaffuzun mahluktur diyenin hükmü nedir? Çünkü telaffuz kelimesi ihtimalli bir söz. Telaffuz ihtimalli bir söz. Siz telaffuzdan kendi sesinizi de kastedebilirsiniz. Kur'an'ın ifade şeklini de kastedebilirsiniz. Anlaşıldı mı burası? O zaman Kur'an'ın ifade şeklinde insan mahluk demiş olur. Ve li yazı billah bu da küfür olmuş olur. Şimdi zaten izah edecek. Heh. Cevap. Bu ifadenin olumsuz veya olumlu şekliyle mutlak olarak kullanılması caiz değildir. Hı. Çünkü lafız kulun fiili olan telaffuz ile Kur'an'ın kendisi olan telaffuz edilen şeyi bir arada ifade eden ha. hem Kur'an'ın e, telaffuzu hem de kulun telaffuzunu bir arada zikreden genel bir manadır diyor. Yani söz ihtimal içermekte. İhtimalde de küfret ki insanlar özellikle şey konuşuyorken biz fitnenin içine düşüyorken orada biz, yani biz diyoruz ki ehli hadisiz, ehli sünnetiz. Bizim gibi insanların hiç ihtimalli sözler kullanmak gibi bir lüksü yok yani. İhtimalli sözler lüksümüz yok. Zaten fitne patlamış, millet fitneye düşüyor. Bizim milleti fitneden sakındırmamız lazım. Desek ki telaffuzumuz mahluktur. O dönemdeki ehli sünnet böyle söyleseydi ihtimalli bir söz olacaktı. Birçok insan cahil ne zannedecekti? Ha demek ki o zaman Kur'an mahluktur zannedecekler daha aşağı Evet. Ortak, müşterek bir tabirdir. Hı. Buna göre benim Kur'an'ı telaffuz etmem mahluktur diyen bir kimsenin bu ifadesi ikinci manayı da kapsar ve bu cehmiye'nin kanaati demektir. Yani Allah'ın kelamına mahluk demiş olur. Aşağı. Eğer mahluk olmadığını söyleyecek olursa bu sefer kulun fiili olan birinci manayı da kapsar. Kalsa dese ki bu sefer insanın telaffuzu da Haşa mahluk değildir dese o zaman insan haşa ihtihatçıların yaptığı gibi Allah'ın bir parçası yapmış olur haşa. Zaten onlar diyorlar ki her şey Allah'ın parçasıdır haşa. İki tarafa çıkan, iki ucuda iki pis bidata çıkan ucu açık ihtimalli bir cümle olur böyle bir cümle. Evet. Bu da ihtihadilerin bidatıdır. Hı. Bundan dolayı selef-i salihin rahimeullah şöyle demişlerdir. Her kim benim Kur'an'ı telaffuzum mahluktur diyecek olursa o cehmiyedendir. Her kim de mahluk değildir derse o da bidatçıdır. Ya Ahmet diyor böyle diyen de bidatçı, böyle diyen de bidatçı. Hatta o zamandan kitaplarda nakiller var. Bazı alimler demişler ya biz bu çocukla ne yapacağız yani. Öyle diyoruz bidat diyor, böyle diyoruz bidat diyor, böyle diyoruz bidat diyor. Hatta diyor şabun. genç yani hani o 20-24 yaşlar arası o 30'a kadar olan kısımda şart deniyor Arapça. Biz bu gençle ne yapacağız diyorlar yani hep böyle şeyler söylüyor. Böyle diyoruz bidat, böyle diyoruz bidat. Müslümana o zaman düşen nedir? Özellikle insanların fitneye düştüğü mevzularda tafsilata gitmek, sözleri açarak sözlerdeki kasıtları ortaya koyarak da meseleye dair Allah'ın ve Resul'ün hükmünü anlatmasıdır. İnsanın kapalı bir şekilde bu mevzuyu bırakması kesinlikle ve kesinlikle ne değildir? Caiz Değildir. Devam. Peygamberlere iman. Soru 87. Peygamberlere imanın delili nedir? Cevap. Kitap ve sünnetten peygamberlere imanın delilleri çoktur. Yüce Allah'ın şu buyrukları bunlar arasında yer alır. Şüphe yok ki Allah'a ve peygamberlerine kafir olanlar, bir de Allah ve peygamberlerinin arasını ayırmak isteyenler ve kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyenler, Böylece bunun küfür ve imanın arasında bir yol tutmaya yeltenenler, işte onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz o kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah ve peygamberlerine iman edip onlardan birini diğerinden ayırmayan, ayırmayanlara ise işte onlara ecirlerini verecektir. Nisa 150-152 Nisa suresi 150 ve 152. ayete kadar olan kısım Yahudiler hakkında inmiş. Ayetin nuzul sebebinde bütün müfessirler bunu naklediyorlar. Diyorlar ki Yahudiler dediler ki biz Musa'ya inanırız. Musa kadar e, olan Adem'den sonraki bütün peygamberlerde inanırız. Ama Musa'dan sonra kimseye inanmayız. Hristiyanlar dediler ki biz de İsa'ya kadar inanırız. İsa'dan sonra kimseye inanmayız. Allah subhanahu wa ta ta'ala ehli kitaba burada diyor ki Onlar ne yaptılar? Allah'a ve Resullerine küfrettiler. Nasıl? Allah'la Resullerinin arasını ayırarak. Dediler ki bir kısmına iman ederiz, bir kısmına küfrederiz. Yani bir kısmını tasdik ediyorlar peygamberleri, bir kısmını inkar ediyorlar. Allah Azze ve Celle bunları inkar etmek için bu ayeti ne yaptı? İndirdi. Tabii bu ayetin nuzul sebebidir. اَلَا اَبْرَاطِ بِعَمَمُ الْلَفْزِ bir بِخُسُسُ السَّبَبِ Bu usul kaidesidir. Nedir? Diyor ki usul kaidesi, ayetten alınan ibret geneldir, nuzul sebebini özel has değildir. Neden şimdi bunu söylüyorum? Şimdi mealcilerin usulüyle gideceğiz. Bugün sünneti inkar eden, biz Kur'an'ı okuruz, Kur'an'dan ne anlıyor anlıyorsak onunla amel ederiz diyen insanlar Allah'la Resul'lerinin arasını ayırmaya kalkışan kafirlerdir. Dinin bir kısmına iman eden bir kısmını inkar eden kafirlerdir. Çünkü Allah Azze ve Celle subhanehu ve teala şeriatların furunun izahını ve ibadetlerin keyfiyetini peygamberlerin yorumuna, peygamberlerin izahına bırakmıştır. Allah Kur'an'ın başından sonuna kadar namaz kılın demiştir. Namazın kaç vakit, kaç rekat, nasıl kılınacağını, nasıl abdest alınacağını, nasıl bozulacağını Allah azze ve celle ve teala peygamberin sünnetine bırakmıştır. Aynı şekilde zekat malının ne olduğunu Allah zekat emretmiştir birçok yerde. Ama zekat malının hangi maldan ne kadar zekat alınacağını genelleri belirlemiştir. Peygamberin sünneti belirlemiştir. Hatta seleften nakledilir. Sana Kur'an mı verilsin, sünnet mi verilsin dendiğinde selef ben sünneti tercih ederim demiştir. Çünkü sünnet Kur'an'ın yorumudur. Tefsiridir. Doğru tefsiridir. O yüzden sünneti bilen Kur'an'ı bilir ama Kur'an'ı bilen herkes sünneti bilmez demişlerdir. O yüzden İmam Berbahari diyor ki Kur'an'ın sünneti olan ihtiyacı sünnetin Kur'an'a olan ihtiyacından daha fazladır. Niye? Çünkü Kur'an bir metindir. Bir metini buradan baştan sırayla ele versek, herkes alsa okusa. Herkes aynı metin üzerinden 50 tane farklı yorum yapabilir. Çünkü metindir bu. Sünnet ise bu metnin izahıdır, şerhidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bir postacı değildir. Bu Kur'an'ı haşa bir postacı gibi mektubun içerisinde ne yazdığını bilmeden kullara getirip gitmemiştir. Peygamber sahben bunu getirmiştir ve kullara da beyan etmiştir. İçindekini de en iyi bilendir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bunun en açık delili Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği Abdullah ibn Mesud'dan gelen hadistir. Allah diyor ki ayette En'am suresi 89. ayette, "Elledine elmanu valam yalbisu Onlar ki iman ettiler, iman ettikten sonra imanla zulüm karıştırmadılar. İşte onlaradır hidayet, onlaradır eman." Dediler ki Nebi Salsam'a gelir Ey yünellem yazlem nefsahu ya Resulullah Aleyhissalatu vesselam Hangimiz nefsine zulmetmez ey Allah'ın Resulü deyince dedi ki bu sizin bildiğiniz zulüm değildir yani günah değildir Alam tesma kavl lokman Lokman'ın sözünü işitmediniz mi Inne şirk şirke la zulmun Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür. O yüzden haricilerin ve muhtecilerin en temel vasfı sünnetten olan cehaletleridir. Hazreti Ali Hakimin Müstede'kinde yaptığı rivayette İbn Abbas'ı haricilerle konuşmaya gönderirken diyor ki İbn Abbas'a ya İbn Abbas haricilerle sünnetle mücadele et çünkü onlar sünnetin cahilidir diyor. Onlar sünneti bilmezler diyor. Kur'an'ı mücerret metin olarak algılayıp bunun üzerinden kendi anlayışlarını din edinmeye kalkan Mutezile ve hariciler Kur'an'da cehennemden çıkıp cennete girmenin var olmadığına inanmışlar. Bu sonucu çıkarmışlar ve e, bir müminin asla cehenneme girmeyeceğini söylemişler. O yüzden büyük günah işlerini tekfir etmişler hariciler. Mutezileler de demişler ki dünyada kafirdir, ahirette de iki menzile arasındadır. Allah affederse cennete girer, affetmezse ebedi cehenneme girer demişler. Niye? Sünnetten olan cehaletleri. İşte bunlar da Allah'la Resul'lerinin arasını ayırmaya çalışan bu ümmetin Yahudileridir. Bu ümmetten Yahudileşen insanlardır. Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala peygamberleriyle kendisinin arasının ayrılmasını küfür olarak bu ayette izah etmiş ve onlara elem verici, azık, azık, azık elem verici, alçak düşürücü bir azabı hazırladığını bize haber vermiştir. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a ve Resullerine iman ettim buyurmaktadır. Evet. Soru 88. Peygamberlere imanın anlamı nedir? Cevap. Yüce Allah'ın her ümmete kendi aralarından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 Peygamberler böyle insanlardır. Burada birçok vasıf saydı. İyi, doğru, dürüst, değil mi? Yani bunlar da peygamberlerin yolunu takip eden insanlar da olmazsa olmazdır. Muhammedül Emin sıfatını kazanmak Müslümanların ilk görevidir. Özellikle Mekke gibi yaşadıkları şu Darul Harplerde, Darul Küfürlerde Müslüman ilk kazanması gereken vasıf eminlik sıfatıdır. Ama maalesef müşrik toplum, cahiliye toplumu ahlaksız olduğu için kendileri sözünde durmayan insanlar oldukları için, kendi, kendileri yalan konuşan insanlar oldukları için emanete hıyanet eden insanlar oldukları için biz çocukları da kendileri gibi terbiye ettiler. Biz cahiliyedeydik. Allah bizi İslam'la izzetlendirdi. İslam'la şerefli kıldı. O Allah hamdolsun. Ama biz İslam'a bu kötü ahlakımızla girdik. İşte bu kötü ahlakın insan ne kadar düzeltir ve ne kadar İslam olursa, üzerindeki cahiliye ne kadar atarsa insanoğlu onun İslam'ı da ne olacaktır? O kadar güzel olacaktır. Ki kaldı ki bizler peygamberleri takip ettiğimizi söylüyoruz. Peygamberleri takip eden insanın aksi olması asla düşünülemez. Bakın Yusuf Aleyhisselam zindandayken ne diyor hapisdaki arkadaşları? Rüyalarını anlatıyorlar. İnni yarani asiru hamra. Biri diyor ki ben üzüm suyunu sıkıp şarap yaptığımı gördüm diyor. Biri de diyor. in ahmilu favkara asihub zentte tayru minhu. Ben de diyor kafamda. İşte ekmek taşıyordu, kuşlar o ekmekten yiyordu diyor. Sonra diyorlar ki inna <gülüyor> al-muhsinin Bize tevilinden haber var, biz seni muhsin olanlardan, iyilik yapanlardan zannediyoruz. Öyle görüyoruz zahirde. Niye Yusuf Aleyhisselam'ın zahiri bu? Batını zahirine yansımış. Yani bir insanın batını neyse zahirinde var olan da budur. İbn-i Tevmi diyor ki batın ve zahir birbirinden ayrılamayan bir şeydir. Peki soru. Madem batın ve zahir birbiriyle bu kadar ilişkili. Madem batın güzelse dışta güzel oluyor. Batın kötüyse dışta kötü oluyor. E münafıklar diye bir kavram var, bir topluluk var. Değil mi? Münafıklar kalplerinde küfrü gizleyen, dışarı İslam izah eden insanlar. Ona nasıl cevap vereceğiz? Nasıl cem edeceğiz? Allah'ın tefrikiyle deriz ki bizler münafıklar aslında münafık olduğu bilinen insanlardır. Batın gene zahirden ayrılmamıştır. Neyle? Allah ayette diyor ki sen o münafıkları lakırdılarından, konuşmalarından tanırsın diyor. Nebi Sallallahu Aleyhi ve diyor ki kimde dört şey varsa o halis münafıktır. Söz verdiğimiz sözünde durmaz. Ahde riayet etmez. Yani söz verdiğimiz sözünde durmaz. Emanete hıyanet eder. Konuştu mu yalan konuşur ve düşmanlık etti mi de ne yapar? Azgınlaşır. Bak batın neye yansıdı? Zahire yansıdı. Hem hadisten hem ayetten. Demek ki münafıklar da aslında batınları zahirine vuran ancak batınlarındaki büyük küfrün zahire vurmadığı insanlardır. Ama işaretler ve amareler kalplerinde büyük nifakı taşıdıklarını ortaya koymaktadır. Sadece şer'i olarak ispatlanamamıştır. Mesela Abdullah İbni Ubey İbni Üselül'ün kıssası. Ne diyor? Medine'ye döndüğümüzde izzetli olan zelil olanı çıkartacaktır diyor öyle değil mi? Bak küfrünü de izhar etmiş gene batınında tutamamış bunu sahabe duymuş koşmuş peygambere demiş ki ya Resulallah Abdullah Ubey İbni, İbni Selül senin için böyle söyledi bu nedir küfürdür değil mi bu söz peygamber şahit isteyince bütün münafıklar Abdullah İbni Ubey <gülüyor> İbni Selül'ün lehine şahitlik etmiş o haberi getiren sahabe tek kalmıştır o yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şer'i olarak zahirde ispat edemediği için öldürememiştir Abdullah İbni Ubey İbni Selül'ü ama netice itibariyle batın nereye yansımıştır zahire yansamıştır. Bizim ortaya koyduğumuz aslında değişmemiştir. Netice itibariyle biz Müslümanların zahirlerinde İslam'ın İslam'ın güzelliğinin var olması gerekir ki o bizim kalp güzelliğimizdir. Kalpteki güzellik de Allah katındaki imanı gösterir. Allah katındaki kulun derecesini gösterir. O yüzden bir Müslümanın özellikle küfür beldesinde yaşadığı şu dönemlerde dışında var olan o güzel doğruluk, dürüstlük İnsanlara doğru yol göstermek gibi güzel hasretleri ne yapması lazım? Bünyesinde barındırması lazım. Çünkü bu peygamberlere imanın da bir gereğidir. Çünkü peygamberler böyledir. İnsanlara ne olarak gelmişlerdir? Örnek olarak gelmişlerdir. Yani siz de böyle olun diye gelmişlerdir. Evet. Yüce Allah'ın onları apaçık delillerle göz kamaştırıcı belgelerle göndermiş olduğuna, Rableri tarafından desteklenmiş olduklarına, Allah'ın kendileriyle göndermiş olduğu her şeyi eksiksiz tebliğ ettiklerine, hiçbir şeyi gizlemeyip, herhangi bir değişiklik yapmadıklarına, kendiliklerinden ona bir harf dahi katmayıp, bir harf kadarını dahi eksiltmediklerine kesinlikle inanmaktır. Evet. Peygamberler üzerinde apaçık tebliğden başka bir görev var mı? Peygamberlerin üzerinde, evet. Nahıl 35. Evet. Onların... Hepsinin apaçık hak üzere olduklarına, Yüce Allah'ın İbrahim'i halil edindiğine, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i de aynı şekilde halil edildiğine... Ne diyor? Ben diyor, Allah beni halil edindi. Eğer benim birine halil edinmem caiz olsaydı, Ebu Bekir'i kendime halil edinirdim diyor. Evet. Musa ile özel bir şekilde konuştuğuna, İdris'i yüce bir mekana yükselttiğine... Evet. Burada duralım. İdris aleyhisselam kimdir? Müfessirlerden bir kısım demişler ki Nuh'dan öncedir. Nuh'un atasıdır. Bir kısmı demişler Nuh'dan sonradır. Allah'ın doğrusunu bilenir. Gene müfessirler şunu kaydetmişler. İdris Aleyhisselam'a İdris denmiş. Derasa kökünden geldiği için kendisine 30 sahife verilmiş İdris aleyhisselamın Ve e çokça ders çalışılmış. Yani ilmi manada. Allah'ın kitabını çokça müzakere edermiş. Bu yüzden İdris adı verilmiş. Ama müfessirlerin ekserisi bu yorumu Reddediyorlar. Diyorlar İdris bu kökten türememiştir. Bu insanların kendi vehmidir diyorlar. Allah'ın doğrusunu bilendir. İdris Aleyhisselam'ın yüce bir makama yükseltilmesi nedir diye sorulacak olursa İdris Aleyhisselam'ın göğün dördüncü katında nerede görüyor Peygamber Sassana? Miraç'ta görüyor. Bir grup diyorlar ki Mücahit ve benzerlerinden rivat ediliyor bu görüş. İdris Aleyhisselam dördüncü kat semada olduğu için Allah onu yüksek bir mertebe yükselttiğini söylüyor bir başka görüşe göre e, İdris Aleyhisselam'la ilgili İsrailiyatlar var. Gene Mücahid'den ikinci bir görüş naklediliyor ve Selef'in başka e, gruplarından diyorlar ki e, İsa Aleyhisselam gibi göğe kaldırılmıştır. Diyorlar ki bu zayıf bir tevildir Çünkü İsa Aleyhisselam göğe kaldırılmıştır öldürülmemiştir. Kendisi yeryüzüne gönderilip ölecektir. Ondan sonra tekrar Rabbin huzuruna gidecektir. Ama bu görüşü savunanlar şunu izah etmişler. Demişler ki İdris aleyhisselam'ı göğe yükseltti gökte canını aldı demişler. Bunu da destekleyen İsrailiyat bilgiler var tefsirlerde. İdris aleyhisselam Allah teala o dönemde demiş ki e sen, e, senin yaptığın her bir amelin karşılığını yeryüzü ehlinin yaptığı amellerin ecri kadar vereceğim diye Allah ona özel bir makam vermiş. O da çok ibadet ediyormuş bu yüzden. Ee, onun dostu olan sürekli görüştüğü bir melekle e, diyor ki yani ölüm meleğiyle görüşebilsek de <gülüyor> ömrün biraz daha uzasa niye? Hayrı artsın diye Yahudiler gibi azgınlığını arttırmak ölümden kaçmak için demiyor. Haşa. E, amelini arttırıp Allah'a daha yakın olabilmek için. Çünkü Nebi Asallam diyor ki mümin için her gün diyor nedir? Kazançtır. O her günde ne yapar? İbadetle Rabbine yaklaşır. Kazançtır mümin için her gün. O yüzden e, İdris Aleyhisselam'ın melek sırtını alıp dördüncü kat semaya çıkartıyor. Orada ölüm meleğiyle ile karşılaşıyorlar. Ve rivayetlere göre ölüm meleği orada İdris Aleyhisselam'ın canını alıyor. Allah subhanahu en doğrusunu bilendir. Çoğu İsrailiyattır bu bilgileri. Ben sadece bilginiz olsun diye naklettim. Ama İdris Aleyhisselam'ın Allah katında yüce bir makamı olduğu ayetle sabittir. Evet. İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü Me Meryem'e ilka ettiği bir sözü... Hangi söz o söz? Meryem'e ilcata. <kâit tâlu> kun. "Feeza aradı şeyen ey yakul lehu kun." Allah bir şey ol ders olmasını isterse irade ederse kun. Olda <der>, fe yokun. O da oğlu verir. Yani Allah azze ve celle'nin Meryem'e attığı söz kun, ol sözüdür. Allah Meryem Aleyhisselam'ın herhangi bir erkekle cinsel temasta bulunmadan hamile kalmasını irade etmiş ve kun demiş, o da oğlu vermiş bu kadar. Allah Azze ve Celle bunu ifade ediyor. Ve kendinden bir ruh olduğuna evet. Yüce Allah'ın onların kimisini kimisinden üstün kılarak kimilerini derecelerle yükseltmeyin. Bunlar ululazın peygamberler. Edin. İleride gelecek onlarda kim oldu inşallah. Bunların her birine iman etmek peygamberler imanın de Burada kalalım inşallah. 89. sorudan Allah nasip ederse haftaya devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. ve davanen, elhamdülillahi Rabbi alaemin. bihamdik en la ilaha bile.